Allahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar, ilk dersimiz harfi med. Harfi med, kelime olarak uzatma harfi demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar, vav, ya ve eliftir. Biz bu üç harfe uzatma harfi, diğer bir deyişle med harfleri diyoruz. Sırasıyla görelim. A- Vav harfi. Peki, Vav harfi ne zaman harfimet olur? Yani uzatma harfi olur. Tanımına bakalım. Vav harfi sakin olup, kendinden önceki harfin harekesi de ötre olursa, o takdirde Vav harfimet olur. Peki, bu tanımda sakin kelimesi geçiyor. Ne demek sakin? Sakin, harekesi olmayan harf demektir. Yani bir harf düşünün, ne üstünü, ne esresi, ne de ötresi yoktur. Böyle bir harfe biz sakin harf diyoruz. Örnekleri görelim. Ekranda beş örneğimiz var. Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine lütfen dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiçbirinin harekesi yoktur. Ve kendinden önceki harflerin harekesi de hepsinde ötre olarak gelmiştir. Bakalım ekrana. Kanu derken kırmızı olarak yazılmış olan vav harfinin harekesi yoktur. Ama vavdan önceki harfin harekesi ötredir. İkinci örnekte keferu derken yine vav harfinin harekesi yoktur. Ama vav harfinden önce gelen ra harfinin harekesi ise ötredir. Diğer örnekler de aynen bunun gibi. Peki öyle ise bu ne anlama geliyor? Kardeşlerim bu şu demek. Buradaki vav harfi kendinden önceki harfi uzatacak demektir. Peki ne kadar uzatacak? Şimdi buna dikkat edelim. Ağzımızdan elif kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa biz de o kadar o harfi uzatacağız. Hangi harfi? Vavdan önce gelmiş olan harfi. Başka bir deyişle elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım ve şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp İndirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde bir elif miktarı uzatmak diyoruz. Şimdi örneklerimizi görelim tekrar. İlk örneğimiz kânû idi. Biz bu örneğin uygulamasını yaparken şöyle okuyoruz. Kânû İkinci örneğimiz keferû Üçüncü örneğimiz Mutu Cuu ve Ku. Arkadaşlar, biz burada Vav'dan önce gelen harfleri bir elif miktarı uzatarak okuruz. İşte biz buna harfimet diyoruz. Bu örnekleri okurken şöyle okumayız. Canu Keferu Mutu, Cuu bu diye okumayız. Bunlara bir elif miktarı uzatarak okuruz. Bir kez daha okuyalım. Kaanu keferu mutu Bakın mutu demiyoruz. Mutu ju ve gu örneğinde olduğu gibi. İkinci harfimiz ya harfi. Ya harfi ne zaman harfimet olur? Ya harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi esre olursa o zaman ya harfi harfimet olur. Diğer bir deyişle ya harfi bir elif miktarı uzatılarak okunur. Tabi burada uzattığımız harf ya'dan önce gelen harfler olmuş oluyor. Şimdi örneklerini görelim. Fi, li, si, bi, ghi ve mi örnekleri. Arkadaşlar, kırmızı renkte yazılmış olan y harflerinden hiçbirinin harekesi yoktur. Ancak y'den önceki harflerin harekesi ise hepsinde esri gelmiştir. Bu takdirde y harfi kendisinden önce gelen harfleri bir elif miktarı uzatarak okunacak demektir. Bir kez daha okuyalım. Fi li si bi ri ve mi. Biz bu örnekleri okurken şöyle okumayız. Fî, li, si, bi, ghi, mi. Yani uzatmaksızın okumak, hatalı okuyuş olur. Üçüncü harfimiz ise, Elif. Elif ne zaman harfimet olur peki? Elif, sakin olup, kendinden bir önceki harf, üstün olarak gelirse, bu takdirde Elif, harfime olmuş olur. Örneklerimizi görelim. Fa, Ba, Sa, Ba, Ga ve Ma. Dikkat edecek olursanız, buradaki eliflerin hepsi kırmızı olarak yazılmış ve de hiçbirinin harekesi yoktur. Ancak eliften önce gelmiş olan harflerin tümünün harekesi ise üstündür. O takdirde bu harfler bir elif miktarı uzatılarak okunur. Bir kez daha okuyalım. Fa, ba, sa, lo, ga ve ma.